Det vill Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta değerli bir sanatçı konuğum var, Ali Kazma. Ali Kazma'nın Jeux de Pomme'daki kişisel sergisini konuşacağız. Tam da Paris Photo yani Grand Palais'de düzenlenen Paris Fotoğraf Fuarı'na dönemine denk geliyor. Ee, ama öncesinde bir duyuru yapmak istiyorum. Yarın yani 7 Kasım e, salı günü saat 7'de İstanbul Modern'de bir konuşma var. Harçtan sanatın da formatına uygun bir konuşma. Zira Frankfurt'taki, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Städel Museum'un, ...Uluslararası İlişkiler Başkanı... ...ve bir başka sanat kurumu... ...Şin Kunsale'nin direktör yardımcısı... ...İnka Dürö Gömünler... İstanbul'da hala hazırda yarın İstanbul Modern'de müzeler konuşuyor. Konuğumuz Almanya kapsamında Göte Enstitüsü işbirliğiyle yapacağı konuşmada müzeler ve izleyicileri üzerine odaklanıyor. Hem sahaya özgü deneyimlerine hem de müzelerin günümüzde özellikle dijital mecralara yayılışını konu edecek ve müzelerle ilişk, e, izleyici ilişkilerine odaklanan bir deneyim paylaşımı da bulunacak. 7 Kasım Salı saat 17'de İstanbul Modern Sinemada dinleyebilirsiniz. Şimdi asıl konumuza geçelim. Paris... Ekim ve Kasım aylarında dünya sanat çevrelerinin merkezine dönüşüyor. Zira 17 Ekim 22 Ekim arasında FIYAK yani uluslararası sanat fuarını ağırladı. Zaten Ali Kazma'nın Jöy Depom'daki kişisel sergisi de tam da bu dönemde açıldı. Herkesin gözü Paris Paris'te olan bitinin üzerindeyken. Bu hafta ise 9-12 Kasım arasında ise bu sefer tamamen fotoğraf odaklı bir fuar daha var. İkisi de aynı yerde düzenleniyor Grand Palen'in L'Anef bölümünde... O da Paris Foto, Ali Kazma da Paris Foto'da geçmişte çeşitli projelerle katılmış konuşma yapmış bir isim. Zaten e, sergisi de Paris'in en prestijli sanat kurumlarından birinde. Ee, özellikle imgenin yani hem hareketli imgenin hem de fotoğrafın, sinemanın, Online üretimin yeni medyanın görüntülerle oluşturan enstelasyonların üretildiği sergilendiği tanıtıldığı hakkında yayınlar yapıldığı bir kurumda onun sergisi ağırlanıyor Ali'nin Fransa'daki ilk deneyimi değil bu Belki Türkiye'den sonra en çok tanındığı, en çok sergi yaptığı, yeni üretimlerine destek veren, koleksiyonlarına yapıtlarını katan bir ülke Fransa. Buradan başlamak istiyorum zaten Ali. Senin Lyon, Bienali, işte Lille'de, Toulouse'daki sanat kurumlarında, Paris'teki galerilerde, pek çok müzede e, ve sanat kurumunda yeni prodüksiyonların sergilendi sergilerin olduğu geçmişte. Fransa Türkiye'den sonra en çok belki de senin işlerini takdir eden ülkelerden biri diyelim. E, Jeux de Pomme ise benim özellikle hele ki yani böyle FIAC Paris Photo gibi dönemlerde gidersem mutlaka kaçırmak istemediğim, takip ettiğim e, günümüz sanatına hem de sanat tarihine çok derin katkıları olan prestijli bir kurum. Senin bu bağlantın nasıl gelişti? E, oranın daimi küratörlerinden Pia Viewing serginin küratörlüğünü üstleniyor. Doğrudan onunla uzun süreli bir mesain oldu. Bu diyalog nasıl başladı ve gelişti? Evet, teşekkür ederim. Ee, evet ilginç bir şekilde Fransa yani bir frankofon olmamama rağmen... ...benim işlerimin çok e, gösterildiği bir yer oldu... ...şimdiye kadar... E, ...bunun ben en büyük nedeninin... ...esasında Fransızların... ...çok eskiden beri var olan... ...akan görüntü, hareketli görüntüye... ...sinemaya ve fotoğrafa... ...duydukları ilgi... E, ...bunun çok önemli olduğu bir ülke... Müthiş bir gelenek var bununla ilgili... Müthiş iklim. bir gelenek var... ...bunun hem üretimi üzerine... ...hem bunun üzerinden eleştirel düşünce üretimi üzerine... E, ...kopmaksızın devam eden... ...bir gelenekleri var. Ben buna bağlıyorum. Yani dilini konuşmadığım bir ülkede... ...çok da iyi tanımadığım bir ülkede... ...ama artık bu değişiyor tabii bu kadar... E, ...birlikte iş yaptıktan sonra... ...bir ülkeyle tanıyorsunuz, diline biraz... ...hakim olmaya başlıyorsunuz... ...az da olsa. E, Jodbon'la benim... ...ilişkim esasında beş sene önce... ...başladı. Yani... E, ...Tulus'taki bir sergide... ...her sene... E, i̇ki senede bir Jöte Pomme bir sanatçının işini e, prodüüs ediyordu hı hı. yani onu üretiyordu parasını veriyor e, benim de 2012 senesinde e, o sergiye katılan sanatçılardan biriydim benim işimi üretmeye karar verdiler ve Past diye, Hı -hı. geçmiş diye bir çift kanallı bir video işi ürettim. Yine Fransa'da çektiğim bir iş. Arkeoloji üzerine, arkeolojinin hem günlük hareketleri hem de eğitimi üzerine oradaki Bibract Müzesi'nde çektiğim bir işti. Buradan sonra bunun üretimi sırasında onlarla tanıştım. Marta Jilly ile direktörü e, direktörü, direktörü, direktörü ve diğer insanlarla. Pia daha yoktu Hı -hı. o sırada. Ee, daha sonra Martin'in ve Natasha Nis için e, ile birlikte bir konuşmaya e, ya katıldım bir iki sene sonra. Böyle bir e, tanışma süreci başladı. Daha sonra iki sene önce bana e, bir sergi yapıp, yapmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordular. Benim de senin de dediğin gibi çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir kurum. E, her Paris'e gittiğimde görmek istediğim bir kurum. Ben de büyük bir e, sevinçle evet dedim ve böyle bir süreç başladı. E, i̇lginç olan benim için yeni olan e, bu kadar uzun bir süreçle bir sergi hazırlamak oldu. İlk kez yani iki senedir e, tabii artan bir tempoyla ilk başta belki bir ayda bir iki ayda bir bir toplantı gibi şeylerle ya da fikir alışverişleriyle başlamıştı. Daha sonra gitgide hızlanarak e, bu sergiye kadar geldi süreç. Hem bir sergi var hem de oldukça kapsamlı bir yayın var. Şu anda evet. yanında ondan da bahsedeceğiz. Evet. Ee, ve de 17 Ekim'de başladı. Biraz önce dile getirdiğim gibi tam FIAC döneminde. Evet. Paris'in yani uluslararası dikkatleri evet. sanat alanında dikkatleri üzerine çektiği bir dönemde. Ve Paris Foto sırasında da devam ediyor. Sen de zaten birkaç gün sonra tekrar Paris'e evet. gideceksin. İlcan. Ve 21 Ocak'a kadar Paris'e yolu düşenlerin Jeux de Pomme'da yani Tüleri bahçelerinin hemen çıkışında. Evet. Concorde evet. Meydanı Oradaki bu ikonik e, kültür sanat kurumunda görebileceği bir kişisel sergi. Evet. Adı Souteran, yani yeraltı. Bu evet. aynı zamanda senin son dönemde hatta yakın zamanda benim de Borusan'da görme fırsatı bulduğum Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu için yaptığın son dönem işlerinden bir videonun da başlığı. Evet. Bu başlığı nasıl seçtiniz? Sana e, ne ifade ediyor Souteran yeraltı başlığı? Evet. E... Sergilerime son birkaç bu sergiye isim bulmak zor bir şeydir sen de çok iyi bilirsin bunu çok sergi yapan biri olarak ee, hem çok bağlayıcı olabilir e, bazen ee, insanları bir e, kapalı bir yerde düşünmeye itebilir onun için hep açık yapmak istersiniz bu sefer açık bırakınca da çok açık olur <gülüyor> ee, ben de bir iki senedir bu şeyden de çıkarak bu Zorluktan da yola çıkarak sergilerime genelde işlerimden birinin ismini veriyorum. Benim işlerimin isimleri genelde çok kısadır. Ee, olduğu şeye e, anlatır genelde. E, yeraltı da e, bu yeni yaptığım videolardan biri. Bir diptik çift kanallı video çalışması. E, neden bunu seçtik? Son zamanlarda e, işlerime baktığım zaman yeraltı kelimesinin... ...karşılığı olan birçok şeyle karşılaştım. Geçmiş tasarım bienalinde... Evet. ...gördüğümüz işte evet. safe de aslında... ...yer altında geçiyordu evet. değil mi? Evet. Ee, bunun tabii birkaç... E, ...hem fiziki olarak... ...yer altında geçen bazı işlerden... ...bahsedebiliriz. Bu e, Subtrainian isimli... ...yer altındaki... E, ...gaz boruların ...üretimi de olabilir. Veya safe, kasa gibi... E, ...yer altında saklanan... ...tohumların gizlendiği bir bina... ...üzerine de olabilir ama bunu, sırf bu da değil... ...yeraltı aynı zamanda esasında sanatçıların... ...üretim yaptığı yer anlamına da... ...geliyor. Yani Sarkis'in... ...stüdyosu da bir çeşit yeraltı hı hı. esasında... ...dışarıya kapalı... ...içeride kendi içinde bir dünyanın oluştuğu... ...ve sanatçının dışarıdan gelen... ...inputları, ona gelecek... ...etkileri kendi kontrol edebildiği... ...kendi seçtiği insanlarla... ...paylaşabildiği bir yer esasında... ...sanat stüdyosu. Bunun yanında... Bir beyin ameliyatını düşündüğünüz zaman o da bir çeşit yeraltı çünkü e, kafatasının açılıp içine girilmesi ve oradaki bazı yerin altında, yüzeyin altında olan bir takım şeylere müdahale edilmesiyle yapılan bir şey anlatıyor. Bunun gibi birçok videodan bahsedebiliriz. Yani hem fiziksel, hem sembolik, hem de şiirsel diyelim anlamlarla yeraltı benim son zaman işlerimde çok öne çıkıyor. Biz de e, bu nedenle piyale düşünürken. Ee, ...bu ismin esasına uygun olabileceğini düşündük. Bir şey daha söyleyebilirim yeraltı hakkında. Yeraltı aynı zamanda da bir çeşit iletiş, kontrollü iletişim kurabileceğiniz bir yerdir. Ee, bazı hub'lar arasında e, birbiriyle dışarıya e, çok da sinyal vermeden esasında anlamlı ve kaliteli iletişim kurmanın bir yöntemidir aynı zamanda yeraltı biraz bunu da düşündük. E, anahtar bir kelime yani evet, yeraltı ve evet. e, şey beyze de örnek verdim e, biraz önce. Halihazırda Moskova Bienali'nde de, mi... benim geçen evet, hafta evet, açılan sanatta evet. değindiğim bienallerden biri olan evet. halihazırda sürmekte olan Yekolaseva küratörlüğündeki evet. Clouds and Forest başlıklı e, Moskova Bienali'nde de gösteriliyor. Evet. Daha önce Tasarım Bienali e, kapsamında Galtrum okulunda gösterilmişti. E, ve bu Bahsettiğin iki videoda yani yeraltı ya da işte save bu videolar belki iki anahtar kelimeye daha daha doğrusu iki serine de e, evet. senin e, yerleşiyor. Biri obstructions yani engellemeler evet. senin ta 2005'ten beri yani on küsur yıldır dönem dönem e, işlerinle... ...devam ettirdiğin evet. bir seri bu. Diğeri de Rezistans, Rezistans... Evet. ...bunun da ilk örneklerini... ...Venedik, topluca hatta... ...Venedik Bienalinde Türkiye evet. Pavyonu'nda... E, ...izlemiştik. Zaten... ...2012'de tam Venedik Bienalinde ...Türkiye Pavyonu'nda solo serginle... ...katılmaya davet ettiğin dönemlerde başladığım... ...bir evet. seriydi. E, bu sergide... ...yani hali hazırda Jövdöpom'da devam eden... ...sergide hem engellemeler hem Rezistans... ...serisinden evet. çalışmalar... Var. ...var çünkü her ikisi de devam ediyor... Evet. ...ve de... E, iki tane de yeni iş yapmışsın. Evet. İkisi de bu seriye de tam olarak girmiyor. Bunu belirtti. Evet. Sahanın bir desteği var prodüksiyon için evet. Saha Derneği'nin. Özellikle bu yeni hani seri dışı diyelim. Evet. Çünkü <gülüyor> Obstructions ve Resistance serileri hakkında bilgi almak için hakikaten senin işlerini görmek bunların hakkında e, bilgi sahibi olmak belki daha kolay. Evet. Geçtiğimiz e, sergilerde pek çok yerde hatta halihazırda İstanbul Modern'in Üsküdar'daki koleksiyon evet. sergisi dahi i̇şte örneklerini tabii. görebiliyoruz. E, ama bu yeni ve birbiriyle ilişkisel seriler bunlar ayrıca hani evet. bunu da vurgulamak istemem çok detaya girecek vaktimiz yok ama ama iki tane yeni yaptığın iş evet. işi vurgulamak istersen onlar hakkında ne söylersin ee, bu e, sergide iki, iki tane yeni iş yapma e, şansım oldu esasında bir tane yapacak e, bütçede e, ödenek vardı bu, bu sergide ama sahanın desteğiyle bu ikiye çıktı e, ve bu da çok iyi oldu benim için çünkü bu yapmak istediğim işler Ee, ...benim uzağa gitmemi gerektiren işlerdi. Bir tanesi Latin Amerika'da Atacama e, çölünde bir eski maden e, ocağı. Bu da tabii yine yeraltı bir şekilde. <gülüyor> ee, bu maden ocakları e, benim uzun süredir ilgimi çekiyordu... ...ama bir fırsatını bulamamıştım daha e, gidip üzerinde çalışmak için. Atacama'daki e, bu... E, Şili'deki bu e, maden ocağın özelliği ya da özellikleri birçok özelliği var. Tarihin birçok katmanını kendi içinde bir, e, biriktirmesi. Yani 1900'lerde açılmış e, nitrat e, çıkarılıyor. Bu e, gübrede kullanılan bir e, malzeme. Daha sonra 1930'larda Almanlar bunun e, suni olarak üretebilmeye başlıyorlar ...ekonomik olarak karlılığı kalmıyor... ...kapanıyor 1940'larda bu maden... ...1970'e kadar kapalı kalıyor... ...1970'te Pinochet'in... ...darbesinden sonra... ...burayı hapishane olarak kullanmaya... ...hatta konsantrasyon kampı olarak... ...kullanmaya başlıyor Pinochet rejimi... Ee, ...solcuları, muhalifleri... ...sanatçıları... E, ...ağırladığı diyelim bir... E, <gülüyor> hapishane ...dönüşüyor, birçok... ...çok çok ağır şeyler yaşanıyor... Ee, ...daha sonra 73'te 74'te artık iyice iyicene e, kontrolü ele aldıktan sonra burası kapanıyor. Etrafına da e, çeşitli e, güvenlik önlemleri alıyor. Bir süre insanlar buraya giremesinler, göremesinler. Çok özel tarihi. izinlerle herhalde girmiş olmalısın. Evet, olursa. evet. E, şimdi biraz daha rahat tabii Hı -hı. ama o zaman öyle. Böyle bir iş yani bu işte tarihin birçok farklı katmanını hem ekonomik, e, teknolojik... Politik geçmişi kendi içinde barındıran mikro bir mekan burası. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Bir tane iş bu. İkinci işte esasında bunun bir çeşit ayna işi gibi. Hani bir tanesi çok ağır sağ bir rejimin bir e, dikta rejiminin ürettiği bir mekandan bahsedebiliriz. Sağ ekonomik sistemin ürettiği bir mekandan bahsedebiliriz. Özel bir maden şirketi tabii orası. Daha sonra... Sovyetler Birliği zamanında e, Svalbard adalarında o seyfi çektiğim hı hı. yerin daha kuzeyinde biraz daha aynı adalar grubunda başka bir maden çektim ikinci iş olarak da. Bu maden de e, benzer zaman 20. yüzyılın tarihine e, tanıklık ediyor. 1940'ların sonundan itibaren Sovyetlerin e, kömür madeni olarak kullandığı bir yer. Esasında hiçbir zaman ekonomik bir mantığı olmamış ama e, Sovyetlerin en batıdaki yeri diyelim sahip olduğu yer ve bu açıdan birçok İskandinav entelektüellerin gidip geldiği bir yer ve orayı Sovyet çalışma çalışan bir ...kasabanın bir maden kasabasının modeli haline getirmişler. Hı -hı. Çok çok özen göstermişler. Havuzlar var, e, sahunalar var, hastanesi var. Yani dünyanın en kuzey yerleri 79. Enlem'de... ...Kuzey Kutbu'na 1000 e, kilometre kala bir yerde... E, ...böyle bir yer oluşturmuşlar. E, bu da e, 1990'da Sovyetlerin çöküşünden sonra... E, ...3-4 sene daha ayakta kalmış sonra kapatılmış. Bu da terk edilmiş bir... E, madem Birbirine bu ikisi... çok paralellik gösteriyor evet. aslında karşıtlıklar evet. da mevcut evet. eminim evet. ama. Evet e, bu iki yeni işi ürettin bu sergi için. Peki e, ikinci ürettiğin belki en baştan planlamadın ya da en azından bütçe olmadığı için Hı -hı. çok daha hayata geçireceğini ummadığın ikinci işi de ayna niteliği taşıdığından bahsettin. Evet. Bir şeyden daha bahsediyorsun ve seninle de geçmişte çalışma fırsatı bulmuş biri olarak bunu ben de söyleyebilirim. ...işlerin üretiminin ötesinde nasıl sergilendikleri mekanda senin için her zaman çok belirleyici... ...sen her zaman müdahilsin, oradasın, evet. onların sergilenmesi için de o etapta da dört etap var... Evet. ...benim için aslında üretimimle ilgili diyorsun ve dördüncü ve son etabı da bunların sergilenmesi olarak görüyorsun... Evet. ...üstelik Jöy Pom'daki Yeraltı adlı serginde 21 tane video var... Evet. ...artı bir de sanatçı kitabı var, ona en son geleceğim... ...ve hareketli görüntünün özellikle işte sesi vesaire de varsa... ...birbiriyle ilişkisellik içinde bir sergi salonunda göstermeye çalışmak da oldukça <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. zorlu bir süreçtir. Çok kolay değildir. Bu süreç nasıl gelişti? Ee, hani bir diğerin aynası da dedin. Genel olarak bu 21 videonun, bu serginin sergilenme süreciyle ilgili... ...senin yer aldığın bu dördüncü etapla ilgili. Evet. İki haftalık da uzunca da bir süreçmiş. Evet. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Dediğin gibi çok e, benim... Ee, ...önemli gördüğüm bir adım... ...yani ön hazırlık, çekim, montaj... ...ve daha sonra da bunların prezentasyonu... Hı hı. ...yani sergileme kısmı... ...hepsi benim için... E, ...aşağı yukarı aynı değerde... E, ...süreçler... E, ...burada da... ...bir sene önceden esasında... ...başladım e, nasıl sergileyeceğimi... ...düşünmeye ama tabii bunu düşünürken... ...daha bitmemiş işler vardı... Hı hı. ...üzerinde çalıştığım işler vardı... ...yeni gelecek işler... Benim bunları sergilemeyi düşünmeye başlamamda bir çeşit bunların birbiriyle konuşması. En son Jean-Michel Frodo'nun dediği gibi hatta whisper yani birbirlerine bir şeyler fısıldaması benim için çok önemli. Bu da birbirleri arasında bir diyalog olmasını, mekan mekan içinde diyalog olmasını, ritim açısından birbirleriyle uyumlu olmalarını ve... İnsanın bedeniyle bu mekan içinde hareket ederken de farklı perspektiflerden farklı imkanlar sunmalarını gerektiriyor. Zaten ritim, beden bunlar senin işlerini üretirken evet. de çok dikkat ettiğin unsurlar. Evet. Ve esasında ben bütün işlerimi bir bütün olarak gördüğüm için her e, bu tür büyük sergi esasında o kadar da çok şansım olmadı bu kadar büyük sergiler yapmaya her sanatçının da Ee, çok şansı, şansı olan bir şey olmuyor keşke daha çok olsa ama e, böyle bir şans gelince insanın önüne bu sefer iyice ne? hem kendine yaptığını daha iyi görüyorsun İşlerin bütünlüğü hakkında sana daha iyi bir e, his veriyor e, işlerin dengesi birbirleriyle olan ilişkileri belki ağırlık e, merkezleri kaymış olabiliyor işinin bütünlüğünde bunlar için sana esasında ilerisi için de sinyaller verebiliyor böyle sergiler. Bu nedenle ben çok çok önemsiyorum. Bir senedir üzerinde çalışıyorduk. Son iki haftada kurumu. Tabii. Elimizde her şey hazırdı. Ama tabii ki biliyorum ki ben bunu sen de çok iyi biliyorsun. Mekan içine işini koyma, işler konmaya başladım. İşler değişiyor. Bazen hiç e, şüphelendiğiniz bir şey çok iyi işliyor. Bazen emin olduğunuz <gülüyor> bir şey çok iyi işlemiyor. Onun için bazı kaymalar bazı ufak oynamalar oldu. Ama sonunda... ...çok öğretici bir süreç oldu benim için çok çok öğretici bir süreç oldu. Bu serginin bir iddiası da var elbette. Ali Kazma ile birlikteyiz bu arada. Açık Radyo'da hariciden sanat programında. Ben programcınız Çelenk. Onun Paris Jöy Depom'daki Yeraltı, Su Teran başlıklı kişisel sergisinden bahsediyoruz. 21 tane video çalışması var. Ve senin son 10 yıldaki gelişimini gözler önüne sermek gibi de bir iddiası var. Dolayısıyla senin bu ölçüde müdahil olman özellikle de işlerin işte Obstructions ve Resistance diye de bahsettim. Yani hep süreklilik devamlılık arzadan evet. işler olması bakımı çok önemliydi. Peki deminden beri ara ara değiniyorum. Bir de e, sanatçı kitabı var ...bütün bunların evet. üzerine. Onu da gelmek istiyorum. Siz i̇lk defa yapmıyorsun. Son dönemde özellikle kitaplara, sanatçı kitaplarına e, eğilmeye başladın. Onun ötesinde kütüphanelere de merak evet. saldın. Evet. Ayrıca senin çok okuduğunu, yani okumaya, kitaplara özellikle meraklı olduğunu da, kütüphaneleri çok sevdiğini de biliyorum. Hı hı. E, örneğin en son bu yaz gitme fırsatı ve harici sanatta da bahsetme fırsatı buldun Baksı Müzesi'nde de. Orası için çektiğin bir tür making of ...video diyebilirim evet. onu. onda kütüphaneye... ...özellikle yerleştirmeyi sen seçmişsin... Evet, ...koymuşsun bir evet. ekranda. Biraz önce... o ...sergileme kısmına da ithafen... Evet. ...söyleyeyim. Nedir pratiğinde... ...kitabın ve kütüphanenin yeri? Yani hem bir... ...okuyucu olarak soruyorum. Yani sana bir evet. esin... ...kaynağı olarak soruyorum. Hem de bir medyum... ...yani kitap üreten bir sanatçı olarak... ...soruyorum. Ve tabii ki Joy de Pom'daki... ...sergilenen sanatçı kitabına da... ...bağlamak istiyorum. Evet. Yani. Ee, bana sordukları zaman... ...işte... Ee... ...seni etkileyen sanatçılar... ...seni etkileyen... E, ...kişiler diye... ...genelde ben... E, ...çok zorlanıyorum bu soruya cevap vermekte ama... ...edebiyatçılar dendiği zaman... ...ya da yazarlar dendiği zaman... ...çok daha akıcı... E, ...cevaplar verebiliyorum... <gülüyor> ...bunu çok fark ettim son zamanlarda... ...benim için esasında edebiyat... ...ve... E, ...yazı, metin... E, ...işimin çok ortasında... ...bir yerde yani... E, Yaptığım işler sırasında okuduğum kitaplar genelde hep o işlerin etrafında şekilli. Birebir değil hı hı. ama o işlerin ya ritmiyle ya hissiyle ya e, entelektüel açılımlarıyla ilgisi vardır hep. Ve bu beni yaptığım işe tamamen bağlı hissettiriyor. Daha e, hem açıyor hem de sıkılaştırıyor işin etrafında. Ee, bu açıdan yani kitaplar sırf bundan değil yani herhalde sanatçı olmasaydım da çok kitap okuyan bir insan olurdum diye düşünüyorum. Ee, bunları e, bunu fark ettikten sonra kitapların da işimin içinde bir yeri olsun istedim videolarda da fotoğraflarda da kendim de daha çok kitap üretmek istedim. Ve son 4-5 senedir söylediğin gibi bu e, hissedilir bir hale geldi işlerimde. Kitaplar üzerine hem bir baskı üzerine yaptığım Hı -hı. bir video var. Alberto Mangel'in evi üzerine yaptığım Hı -hı. House of Letters diye bir e, yine bir video var. Bunun üzerine bir de bunun dışında sergilediğimiz Paris'teki sergide Recto Verso diye bir sanatçı kitabı var. Bunlara ilk başladığım zamanlara denk geliyor esasında. Kitap üzerine çalışmaya karar verdiğim zamanlara ve bana e, İsviçre'li bir... E, ...yayın evi gelmişti ve bir, bir teklifte bulundu. Ben de onlara dedim ki ben bir kitap yapmak, yaparım ama bu kitap kitaplar üzerine <gülüyor> olmalı. Yani kitapların yapımı, kitapların dağıtımı, kitapların satıldığı, toplandığı, e, okunduğu... E, ...restore edildiği, e, birçok kağıtların yapıldığı, tasarlandığı buralara... ...gidip buralarda bir arşiv oluşturmak isterim dedim. Onların da çok tanıdığı vardı... ...yayın evi oldukları <gülüyor> için... ...özellikle Fransa ve İsviçre'de... 25 farklı mekana götürdüler beni... ...ve ben burada hem süreçleri... ...hem mekanları... ...uzun uzun fotoğraflayıp... ...bir çeşit arşiv oluşturma... ...şansına sahip oldum. Tabii bu her gittiğim yerde... ...bana kitaplarla olan ilişkimi daha güçlendirdi. Yani onların... ...nasıl vücut bulduklarını görmek... ...onlara olan hem sevgimi hem anlayış şeklimi, bakış açımı değiştirdi. Bunların üzerine e, Alberto Mangel ki kitaplar üzerine çok yazan bir yazardır. Yapı Kredi yayınlarından da birçok kitabı çıktı. E, dinleyicilere onu da söyleyebiliriz. E, onun yazdığı bir metin benim e, kitabın tasarımında ve kitabın içeriğinde olan e, sanatçı hı -hı, olarak... Hı. E, Yap, verdiğim kararlar. Philip Apeluağan'ın e, grafik tasarımı ve Janu Koneger'in e, kutu tasarımıyla böyle bir kitap çıktı. Recto Versus diye 40 adet yapıldı bunlardan çok çok az tabi. Bunun da gösteriyoruz Jodepom sergisinde. Harika. Ve de serginin de bir kitabı var. var. Program çünkü <gülüyor> su gibi aktı bitmek üzere. Ali Kazma ile birlikteyiz hariçten sanat programında... Paris'te Jodepom'da devam etmekte olan... ...21 Ocak 2018'e kadar gezebileceğiniz Yeraltı adlı kişisel sergisi gündemimiz. Bir de kapsamlı, Fransızlar da zaten bunu severler. Kapsamlı bir e, kitabı var serginin. Evet. Ee, onun hakkında neler söylemek istersin İngilizce, Fransızca basıldığını evet. biliyorum. Evet, evet. Senin bir ee, söyleşin de var ama onun dışında makaleler de var. Evet, evet. E, Pia Viewing yani e, serginin küratörünün bir e, yazısı var içinde işler hakkında. Marta Jilin'in küçük bir giriş yazısı var. Hı hı. Onun e, dışında Paul Arden, e, Barbara Polla ve benim bir söyleşimiz var. Biz bunu beş sene önce de Init diye bir sergi e, içinde yapmıştık. Bunu böyle beş senede bir... ...tekrar yapalım, bir no, nereye gelmişiz, e, işler nereye gelmiş, biz nereye gelmişiz gibi görelim diye düşünüyorduk zaten. Bu sergide tam ona denk geldi. E, İsviçre'de bir otelde birleşip üç gün kapandık. E, sabah Barbara'nın, e, hiç bitmek bilmez bir enerjisi vardır Barbara'nın, bizi bayağı yorarak sabahtan akşama kadar e, bizi... ...konuşturarak diyeyim, yaptığımız bir söyleşi var... ...ve Selena Ansi'nin yazdığı... E, ...bir de metin Makara var. var. Peki. Evet. Ali çok teşekkür ederim. Ben Harik'ten teşekkür Sanat ederim. programında... ...yurt dışında başka projelerinde de seni davet etmek... ...en büyük dileğim. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler Cenk. Hoşçakalın. Bye bye. Harik'ten Sanat... ...Gezegenden Kültür Sanat Haberleri...